Dün gece sen uyurken ismini fısıldadın. Ve hayvanların korkunç öykülerini anlattın. Dün gece sen uyurken çiçeklere su İnsanların korkunç öykülerini anlattım onlara Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana İşte bu yüzden sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana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 Sanda bir köşede işte bu yüzden sırf bu yüzden işte Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için Seni bu denli yıktıkları için Yaşamımın gizini vereceğim sana Göçmüş kediler bahçesine. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ee, ben geçen hafta yoktum. Ya yokluğunu çok fena Hı, hissettim. Evet. Hiç hoş değilmiş. <gülüyor> Tek başına yapmak zor evet. Peki program. Ya ben de bir kere... ilgüm Marmara'da böyle bir, bir şey uğramıştım. Korkunç bir Kıymetini durum. Kıymetini anladım. Bugün çok iyi davranacağım <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Eyvallah. Ee, şimdi şey. Bu hafta lale müldür e, konuşacağız. Yani biz bir hata ettik ve bu hafta lale müldür konuşmaya karar verdik. Aslında e, en temelden girecek olursak. E, çünkü aslında yani aslında şunu konuşacağız. Bugün Lale Müldür şiiri konuşmanın ne kadar imkansız olduğunu konuşmaya çalışacağız. Aynen öyle. Ee, biraz onun şiiri üzerinden ilerleyeceğiz. Ee, bu arada Gülten Akın'ın yeni sözleri yayınlanmış kitaplık dergisinde. Ee, az evvel de onun haberini gördük. Pek sevindik. Kendisi de buradan çok saygı selam edip e, doğrudan... Yine çok da mutlulmuş halleriyle çıkmış birkaç bir şeyini. Baktım da yani inanılmaz. Evet çok güzel bir şey Şöyle şeyler. kalakalıyorsun karşısında. Ee, Lale Müldür'e başlayalım. Ee, biraz biyografik bilgisini verelim. Zaten hani verebileceğimiz en iyi bilgi budur. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Lale Müldür'le ilgili. Bu arada ile açtık ee, şeyi. Onu hatırlatmakta fayda var. Destina yeni türkü seslendirdi. Ee, Destina Lale Müldür'ün bir şiiri. Bestelenmiş bir şiiri. Biz de onunla açalım ee, dedik. Hazır bestelenmiş bir şiiri varken... Vülalem ee, Üldür 1956 doğumlu ee, pek çok başarısı bulunuyor akademik anlamda da ee, şiir ve şey edebiyat anlamında da ee, ilk şiirleri 80'de yazı ve yeni insan dergilerinde çıkıyor ardından da gösteri defter şiir atı oluşum mor köpük yönelişler sonbahar dergilerinde pek çok şiiri ve yazısı yayınlanıyor. Ee, Şiirlerinin yanı sıra deneme kitapları, romanı e, mevcut kendisinin. Pek çok şiir kitabı var. Pek çoğu YK'yeden çıkma zaten mevcut da. E, ve son olarak belki hepimizin duyduğu ya da herkesin aslında bir biçimde temas ettiği yer ya da hani herkesin hı hı. E, ilgili görenlerin, yani anne ben barbar mıyım e, İstanbul Bienal'ine adını veren e, şey Lale Müldür'ün deneme kitabından e, alınmış bir başlıktı deyip başlayalım istersen ufaktan yani başladık zaten de, yani biraz daha devam edebiliriz şimdi aslında Lalemüldür Müldür şiiri üzerine konuşmanın imkansızlığı demişken bu Orhan Kahyoğlu'nun Lale Müldür şiiri üzerine çizilen bir harita başlıklı bir yazısı var keza aynı görüşle zaten başlayıp tek tek şiir çözümlemelerinin aslında ne kadar imkansız ve bir anlamda da o kadar aslında gereksiz ee, olup Lale Müldür dünyasını eğer anlayacaksak başka şeylerin peşine düşmek e, gerektiğini e, bize anımsatan bir yazı. Evet şöyle diyor. E, oradan devam edelim. Lale Müldür klasikleşmiş şiir geleneğimize alışılmış form ve yapılara sığdırlamayan bir sanatçı. Bu yüzden yazdığı her şiir ya da kitabı tümüyle nüfuz edebilmiş okurun henüz bulunmadığını düşünüyorum. Diyor ki e, galiba herhalde Lale Müldür şiirine dair söylenebilecek şiir. E, yegane cümlelerden bir tanesi. Yani hani çünkü Lalem Üldür'ün şiirine sızmak ve Lalem Üldür şiirini anlamlandırmak e, pek çok kişi açısından e, öyle zannediyorum. Zor ki kendisi de zaten hani bu 2002'de geçirdiği hastalıktan sonra şiirlerimi basitleştirme çalışıyorum e, demişti. Eee ki ama onun basitleştirdiği hali hali de e, hali yine e, kodlarla dolup. E, aynı yazı da e, Şairin coğrafyası ile ilgili bir takım tespitler de vardı. Şairin coğrafyası bizim atlaslarımıza bakarak bulunamayan, hayatlara bakarak keşfedilemeyen bir coğrafya. Ve burada tek tek o öğeleri biraz sayıyordu yazar. Antik çağ kültürlerinden, kutsal kitaplara, masallardan söylencelere, fotoğraf, sinema, resim, müzik... ...akla gelebilecek tüm kaynaklardan beslenen ve aslında yine... Önemli bir nokta olarak gördüğünü anlatmıyor diyor şair için. Hı hı. Vizyonu yalnızca tek bir merkeze yoğunlaşmış iznimi veriyor. Gördüklerinin çoğalttığı kırıntıları kendi iç dünyasında yeniden e, vücuda getirir Bir anlamda duyumsadığı şeyleri e, alg, e, algılıp duyumsadığı haliyle ve parçalara ayrılmış ve bizim tarafımızdan yeniden birleştirilmesi ee, ...üzere geri veriyor... Dolayısıyla tam anlamıyla bir... ...itsel serüven... Ee, onun ...şeyi evet. ekleyeyim ben bu noktada... <gülüyor> ...belki hani o konularını saymışken... ...yine bir röportajda Lale e soruluyor... ...bu soru... Ee, ...işte hani şiir evreninizi... ...genel hatlarıyla tanımlayabilir misiniz... ...Orhan Kahyoğlu bu arada şiir için kozmik diyor... Ee, ...yani ya ko kozmik diyebileceğimiz... ...bir şiir evrenin içinde yaşıyor diyor... ve Lale Müldür de hani neredeyse paralel... ...bir cevap vermiş... Ee, ve diyor ki, ya benim aslında şiir evrenimin tanımlanması çok zor. Değişik olgulardan yola çıkar. Dediğiniz gibi daha çok da e, metafizikle örtülüdür ya da hani örülüdür diyor. Belki hani e, yine aynı şey üzerinden gidersek biraz huzursuz bir şiir diyebilir miyiz az evvel de konuşurken? Ee, ee, kesinlikle deriz. Çünkü zaten e, ruh herhalde en az dingin olan e, yanımız ve... Hı hı. E, en tehlikeli en tekinsiz aslında en az e, ilişki kurabildiğimiz halimiz Lale Müldür buralara talip e, ve e, oranın dilini e, oranın görüntüsünü e, biraz bir e, içimizdeki öte alemi sanki e, veren e, kelimenin tam anlamıyla yeri geldiğinde asral yolculuklara çıkan e, bütün referanslarını dini referanslarda dahil aslında e, o e, zaman ve mekanın e, boyut olarak ...ortadan kalktığı e, sonsuz uzaysılığı tanımlamak için veren... ...yani bütün tanımları da e, tanımsız kılan bir yanıyla evet. e, bir şair. Belki hani bir şey anlaşılmasın yani. hani Yine aynı noktaya biz de değinelim kahyolun değindiği... Diye. ...o sorun anlaşılmazlık sorunu değil. E, benzer Benzeri olmaması meselesi diyor. Kesinlikle. Aslında öyle kendi de şey diyor zaten bu röportajında... ...arada İngilizce cümlelerin olmasının sebebi... Sadece öylesine bir deneme mi diyor. Yani hani ilk defa rastlanıyor bu Türk şiirinde diyor. O da diyor ki hayır siz ilk defa rastlıyorsunuz. Ben daha evvel e, Ezra Pound'da rastlamıştım hı hı. ve başkalarında da rastlamıştım. Bu sizin şiir bilmemenizdendir diye e, şeyde cevap veriyor. Belki de hani tam olarak o benzerlik meselesi ya yani benzerliğinin olmaması e, belki kodlarını zorlaştıran. Ee, çok genç yaşta çok çok farklı e, kaynaklardan beslendiği ve o kaynaklardan e, devşirdiği her şeyiyle de e, işte o Kozmik diye adlandırdığı Orhan, Orhan Kahyaoğlu'nun e, dünyayı e, kurmuş bir şair. Hı hı. E, esinle yazan e, bir şair yani hani. Şu Tanrı'nın görünmez eli e, kısmına da hak ettiği e, hakkı veren. Ben isline bağlı olarak yazıyorum. Yazdıktan sonra doğu mu, batı mı, kuzey mi, güney mi bilmiyorum. Tekrar okuduğumda anlıyorum. Dolayısıyla görünmez bir elin yazdığına inanıyorum diyor. Hı hı. Ama mesela bu da e, bize e, işte gökten vahiymiş, il, e, ilham perileri uçuşmuş ve Lale Müldür şiir yazmış e, yanılgısını düşürmesini tam tersine son derece... Kurgusuna özenilmiş çok büyük bir disiplin aslında <gülüyor> e, ürünü eserlerde var. Ama onların başlangıç noktası, onların gelme e, sebebi bir anlamda tanrısal, ilahi. E, ilk e, damla ya da neyse o ilk rüzgar çıktıktan sonrası tamamen şairin tabii e, alabildiğine denetiminde. Belki şey söyleyebiliriz yani hani e, Lale Müldür bir kuşak içinde tanımlamak ne kadar doğru olur emin değilim ama... Yani nihayetinde şiir bu kadar çok sokağa taşmışken ve yani bizim de sürekli konuştuğumuz şeyde... E, ...en az sokağa taşanın ya da en az göründür olanın birkaç şiiri hariç... ...Lale Müldür e, olmuş olması da tabii ki bunlarla alakalı bir mesele. Yani Çünkü şiire bir tamamen toplumcu çerçeveden bakmıyor. Şiiri araçsallaştırmıyor ve e, her şeyin ötesinde... ...gündelik hayatı gerçek görmüyor... ...kendi röportajında da söylediği... ...hani... E, bir, ...bir şeyle yola çıkmıyor aslında... ...politik kaygıyla... ...yani hani bir aşkı da nefreti de... E, ...sevgiyi de doğruluğu da dürüstlüğü de... ...başka bir sürü şey de... ...bir sürü şeyin içine katarak... E, ...bambaşka bir şekilde anlatıyor daha çok... ...belki e, diyebiliriz... ...ve anlaşılmaz değil de... ...hani aslında... Çaba e, gerektiren evet. ve hani bir dünyayla buluşmak için tıpkı hani e, bir insanla tanıştığında farklı eğer ruhtaşınsa başka bir bağlantının ortaya çıkması için birlikte geçireceğin zaman e, ya da suskunluk belirleyicidir. Hı hı. Ya la, Lale Müllür bir miktar sanki susmak gerekiyor zaten. E, bir baş başalık gerekiyor ve o senin biraz önce dediğin şeyi e, Kuzey Defterleri kitabında Kuzey'de Bir Pencere adlı şiirinde hı hı. söylemiş bir bakış açısı olarak e, kaydedelim. Herkes kabul eder ki fotoğraf görüntüsü gerçeklik açısından mükemmele en yakın aktarımdır. Fotoğrafik vizyonun gerçekliğini reddettiğim gün şeyleri başka türlü görmeye başladım. Tıpkı aynada çok uzayan süre ve yoğun bir dikkatle kendimize baktığımızda olduğu gibi nesneler uzun süre bakıldıklarında tanıdık bildik olmaktan çıkıyor. Sırlarını ele vermeseler bile yabancı bir dünyanın kapılarını arıyorlardı. İlk keşiflerimden biri iç gerçekliğin, ...dış gerçekliğe eşit olduğuydu. Bu da zaten hani... E, ...hem kendi... E, ...şiirini neredeyse tanımlayan... Hı hı. ...dolayısıyla aslında... <gülüyor> ...dünyaya bakışını da tanımlayan... E... şeyler. Ya evet aslında... ...dediğin mesele. Yani hani biraz... ...şairle tanışmak aslında onun dünyasına... ...girmek ve çaba harcamaktır. Mesela ben ben de şahsen lale müdürü sürekli okuyamıyorum o huzursuz dememin sebebi de o çünkü dünyanın evet ya yani dünyasına dahil oluyorsun zaten orada hani başka bir dünyaya geçiyorsun ya da bilmiyorum ee, belki bu kadın meselesini e, değinebiliriz çok kısaca hani Hı -hı. lale Müldür meselesini çünkü lale müdürü bazıları mor olarak tanımlıyor Hı -hı. feminist bir yanı bazıları da cinsiyetsiz olarak betimliyorlar aslında her ikisi de. Ee, ...katılabilecek şeyler yani. yani. Kullandığı imgelere bakınca başka... ...ama genel olarak şiirine bakınca başka şeyler... E, ...ortaya çıkabiliyor. Ama bence de sanki biraz daha... hani ...o feminist yanını ve... ...tırnak içinde marjinal yönünü... E, ...belki şiir üzerinden... ...konuşabiliriz ya da şey üzerinden devam edebiliriz. Ee, Mesela bu... Orhan Kahyaoğlu'ydu değil mi? Bayağı cinsiyetsiz şiir... Evet, cinsiyetsiz, cinsiyetsiz diyor. Evet. Ee, ben e, yani kadın... ...yani cinsiyet olarak, biyolojik cinsiyet olarak... ...kadınlığa... E, Dair tabii çok şey yakalıyorum. Ee, hmm. Cinsiyetten ne kastedildiğini de anlıyorum ama hani e, orada zaten kadınlığı da bir miktar bu aslında <gülüyor> erk e, olana karşı e, kodladığı için e, doğal olarak dilinin anlatımının e, kendisine mesele ettiği konuların ta kendisi e, olarak yakalıyorum ve hani o yakaladığım o e, izler bende tabii. Bambaşka e, bir bağ kurmama sebep veriyor. E, limon Abi, kokulu yağmurlu kadınlar da sonuçta vardır diyen bir şairden bahsediyoruz. E, i̇şte Kayaoğlu mesela daha çok hani şey diyor yani hani bu burada bir kadın duyarlılığıyla yazmıyor bu da ne demek tam olarak bilmiyorum tabii o, kadın bu, duyarlılığı. Bu duyarlılık zaten hani. Ee, ya da hani er, erkek hadise. duyarlılığı meselesi... E, hani, erkek hani duyarlılığı şöyle diyelim belki didem Madak, madak'taki kadınlık hallerinden farklı tabii alemlidir. Ne muhakkak. Yani benim ancak diyebileceğim bu ama hani farklı yoksa e, ben orada da e, bu anlamda erkeğe karşı olma hı hı. anlamında kodlandığı haliyle en azından e, kadınlığa dair epey bir şey e, bulmuş idim. E, ki şeyde yani, yani yine o diğer bahsettiğimiz yazıda da Meryem ve Maria Madalena hı hı. E, karakterlerini kullanması evet e, şey daha çok o feminist tavrını. Sergilemek için diye bir... Ya Bunlar çünkü arketipler. Sonuçta tanrıçalar aradan da e, bol miktarda yararlanmıştır. O yani hem rüyalarımızı e, ortak gördüğümüz rüyaları belirleyen... Yani ...insanlığın ortak düşü olan bizim e, tahayyül dünyamızı insanlık olarak... Hı hı. E, belirlemiş ne varsa e, Lale Müldür'ün e, dünyasına, kainatına dair. Dolayısıyla bizim de e, algımıza sonsuz oranda açık. O anlamda çok cömert bir şairle karşı karşıyayız. Ee, hiç politik şiiri de yoktur diyemeyiz. Ee, onu da ekleyelim belki Hı -hı. hani şeyde... Ee... Verdiği röportaj 2004 yılıydı galiba sondan Ultrason'a çıktığı zamandı. Evet. 14 Aralık 2002'de Brason, beyin evet. kanaması geçirip iki ay evet. hastanede evet. yatmıştı. Ee, o, o dönem hani Irak Savaşı'na yönelik e, bir, bir takım şiirleri var. Ee, ama şey diyor yani hani mesela bence yine en iyi kendisine dair Hı -hı. Bir şiir betimlemesi. Benim diyor e, asıl olan içsel bir müziğim vardı diyor. Ve hani o içsel müziği kullanıyordum. Onu keşfetmeye doğru onun yolunda gidiyordum. Ama bu kitapta diyor basitleştirdiğim için ritim kullandım diyor. Türkçe'de zaten ve hani okuyucu da bu ritim arıyor diyor daha çok. Ee, tam olarak aslında belki Lale Müldür'ün hani o benzememesinin sebebi diğerlerindeki ritim Lale Müldür'ün ise kendi içsel müziğini e, yakalamış olması... ...diyebilir miyiz? Çok mu iddialı olur bilemedim ama... ...çok yani, iddialı tınladı birden söyleyince. Yok yani <gülüyor> hani Atonal bile deriz sonuçta... ...onun müziği çok apayrı. Ee, dolayısıyla hani ritmi kullandığında... ...aslında... E, ...hani kendi dünyasından... ...bir miktar merdivenlerden inerek... Hı -hı. E, buyurun şimdi işte sizin... E, ...takip edebileceğiniz... ...benim kalp atışıma uygun gidebileceğiniz... E, ...bir yer diyor. E, bir anlamda hani en sadeleşmiş hali buydu... Ee, ama hani bu sadeleşme yanıltmasın bizi. Dediğim gibi Lale Müldür'ün dünyası her daim e, keşfedilmeyi gerektiren bir hal olarak kaldı. Tıpkı Ece Ayhan'ın imgelerinde hı hı. olduğu gibi. Yine aynı dönemde e, artık şiir yazamayacak hatta Türkçe konuşamayacak gibi e, hayli gaddar e, eleştiriler geldiğinde bundan ne kadar etkilendiğini de biliyoruz. Ve e, bir süre unutkanlık yaşadığını ondan sonra da şizofreni, amnezi ve şiir arasındaki ilişkiye dair de e, bir hayli e, düşündüğünü şairin e, orayı da birazcık açalım amnezi çok yakın bir ilişkisi var şiirin ben İngiltere'de master yaparken çok konuşulurdu afazi kavramı bu olmadan şair olunamayacağı söylenirdi İngiltere'de ben ne olduğunu tam olarak anlamazdım afazinin şimdi anlıyorum tabii. çünkü benim beynimde de afazi bulunmuş bu da unutmayla ilgili Hatırlamada yer yer kayan boşluklar söz konusu. Şizofreninin de çok büyük ilgisi var şiir ve şairle. Şizofrenlerin konuşması şiir gibidir çoğu zaman. Ki zaten hani bunun kendisi de neredeyse e, şiir gibi ve o e, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şiir dili denenin e, nelere dayandığı... E, Belliğimizin oyunları onların şiirde bulduğumuz karşılıklarına dair herhalde en güzel tanımlamalardan evet, aslında biri aslında varlığıyla uğraşıyor çünkü yani hani daha İnanılmaz. çok bir takım sonuçlarla adına ister modernite de ister başka bir şey de herkik de ...onlarla hesaplaşmayı, onları ki yıkıp geçmeyi... varıyor da sonuçta. Evet, nihayetinde de hani vardığı yer. Ee, belki bu ikinci yeni meselesine daha çok kısa bir şey kendi söylediğinden söyleyelim. Hı -hı. Hani peşinde olduğum her şey herhangi bir şiir geleneğinin içinde yer almak değil zaten diyor e, Lale Müldür. Kendi şiiri ve kendisi açısından e, o, vatansız yani... bir şiir yazdığını ama Türkçe Aynen. yazdığını e, vurguluyor ki... ...zaten hani şiirleri pek çok dile çevrildi ve çevrilmeye de devam ediyor bildiğimiz kadarıyla diyelim... Ee, ...toparlayalım yavaştan... ...zamanımız bitmek üzere... Ee, ...üç dakikamız varmış ama... ...bence bitirebiliriz artık... ...ekleyeceğim bir şey var mı? Ee, yani sadece... Bu, ...ne başlanabileceğini Lale Müldüre, ...dolayısıyla da ne bitirilebileceğini belki... Ee, ...bir vasatlık... E... ...karşıtı olarak onun çok özgün hı hı. bir yerde durduğunu... ...dolayısıyla da e, o özgünlüğe yaraşır e, incelikle özen gösterildiğini... ...bize söyleyebilecekleri söyleyebileceği çok şey olduğunu... ...bunun içinde e, buluşmaya değer olduğunu... ...bu çabalara değer bir şair olduğunu söyleyebilirim. E, çok e, soylu bir e, acı hı hı. E, taşıdığını ve e, yaşattığını belki söyleyebilirim. Ee, ve hani onunla birlikte uçmak çok güzel. Neredeyse sadece müziğin yapabildiği bir şey. Ee, yani bendeki duygusu gerçekten uçmaktır. Şöyle bir yer çekiminin e, ağırlığından özgürleşmektir aşkı basitleştirmiyor çoğu zaman Hiç, Hiçbir tam zaman tersine hatta. bir pek çok şeyi e, o evet. e, uhrevi aşk e, seviyesine getirebiliyor e, insandaki sanki soylu ilahi olan yanı ortaya çıkarıyor ya da o, onun varoluşunu bize anımsatıyor gibi bir yanı da var evet, resmetmeden şiirini gayet e, betimleyici şeylerle de e, bize sunuyor ve Dediğimiz gibi hani anlaşılmaz değil. yani Daha doğrusu en başta söylediğimiz mesele umarım anlaşılmıştır. Ee, anlaşılmaz değil. Sadece bir dünya ve bu, bu dünyayla tanışmak ve içine dalmak ve sıkça lale Müldür okumak lazım. Yani... Saatler ve geyiklerle vakit geçirmek lazım. Evet, ki. evet, saatler ve geyikleri bence bundan sonra bir kere okuyabilirsiniz ee, diyelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya ne olduğunu bugün söylemeyeceğiz. <gülüyor> Karin öyle bir <tembih> etti. <gülüyor> Çok iddialı oluyor çünkü bir hafta sonrasındaki bir şeyi evet. e, taahhüt etmek. Sen de öyle düşünmüyor musun? Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden e, bu haftaya sürpriz olsun ne olacağı biz de bilmiyoruz. Nasip. E, belki devam ederiz Lale Müldür'e. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. E, vakit ayırdığınız için. E, i̇yi haftalar dileyelim. Lale Müldür'ü keşfetmek için de biz aradan çekilelim. Sizi evet. aş başa bırakalım. Görüşmek üzere i̇yi, iyi haftalar iyi akşamlar. İyi akşamlar. <gülüyor> Göçmüş Kediler Bahçesi Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin Açık Radyo program destekçisi olun